Sevdiğiniz şeylerden bağışta bulunmadıkça, tam manasıyla hayra ermiş olamazsınız. Ve siz her ne bağışta bulunursanız, muhakkak Allah onu bilir. Tevrat, indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram ettiği şeyler dışında bütün yiyecekler, İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, getirin Tevrat'ı da okuyun. Hakikat böylece ortaya çıktıktan sonra kim Allah adına yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendisidir. De ki, Allah doğruyu söylemiş, size hakikati göstermiştir. Siz de batıl dinleri bırakıp İbrahim'in dini olan hak dine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Muhakkak ki, İnsanların ibadeti için kurulan ilk mabet, Mekke'deki o çok mübarek ve insanların kıblesi olup, alemlere doğru yolu gösteren Kâbe'dir. Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Ona giren her türlü tecavüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe'yi tavaf etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkar ederse, doğrusu Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptıklarınıza şahittir. De ki, ey kitap ehli, İman eden kimseleri niçin Allah yolundan alıkoyuyorsunuz? Ve bu dinin hak olduğunu görüp bildiğiniz halde, niçin insanlara o doğru yolu çarpıtarak eğri göstermek istiyorsunuz? Halbuki Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kendilerine daha önce kitap verilenlerden bir zümreye uyarsanız, onlar sizi imanınızdan çevirip yeniden kafir yaparlar. Üzerinize Allah'ın ayetleri okunduğu ve aranızda O'nun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre dönersiniz? Her kim Allah'a sığınır ve O'nun dinine yapışırsa, işte O küfre düşmekten korunup doğru yola ulaştırılmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun ve son nefesinize kadar hakta sebat edin de Müslümanlar olarak ölün Allah'ın dinine ve Kur'an'a hep birlikte sımsıkı sarılın ayrılığa düşüp dağılmayın bir de Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz birbirinize düşman iken o sizin kalplerinizi kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Allah sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yola erişesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Allah'ın dinine sarılıp birlik olduğunuz gibi içinizden bir de öyle bir topluluk bulunsun ki onlar insanları hayra çağırsın, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için pek büyük bir azap vardır. O gün yüzler vardır ağrır, yüzler vardır kararır. Yüzleri kararanlara gelince, siz imanınızdan sonra tekrar küfre mi döndünüz? Öyleyse inkârınızdan dolayı tadın azabı. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Ve onlar ebediyen cennette kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana hak ile bildiririz. Yoksa Allah alemlere zulüm murad etmez. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Ve her iş ona döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız. Ve Allah'a hakkıyla iman edersiniz. Eğer kitap ehli de böylece iman etseydi, onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan müminler de vardır. Çoğu ise doğru yoldan sapmış kimselerdir. Onlar size sıkıntıdan başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşacak olsalar, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kimseden yardım da görmezler. O Yahudilerin üzerine, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, bir zillet ve hakaret damgası vurulmuştur. Ancak Allah'a iman edip, onun dinine yapışmak veya insanlardan bir ahde sarılıp, Onlara tabi olmayı kabul etmekle bu damgadan kurtulabilirler. Onlar Allah'tan bir gazaba uğramışlar. Sefaletle ve aşağılanmakla damgalanmışlardır. Bu da onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri yüzündendir. Çünkü isyan etmişler ve hadlerini aşmışlardır. Ancak onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden dost doğru bir topluluk vardır ki geceler boyu Allah'ın ayetlerini okurlar ve namaz kılıp secde ederler. Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırırlar ve hayırlı işlere koşuşurlar. İşte onlar Allah'ın salih kullarındandır. Onlar hayır olarak ne işlemişlerse asla karşılıksız bırakılmayacaktır. Çünkü Allah takva sahiplerini hakkıyla bilir. İnkar edenlerin ise ne malları ve ne de evlatları Allah'ın azabının bir parçasından bile onları kurtaramayacaktır. Onlar cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Onların bu dünya hayatında yaptıkları bağışların misali Kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip de onu mahveden kavurucu bir rüzgar gibidir. Allah inkar ve isyanla amellerini neticesiz bırakan o topluluğa zulmetmemiştir. Onlar ancak kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Ey iman edenler sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur. Açığa vurmayıp da kalplerinde gizledikleri düşmanlıksa daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip ayetlerimizi açıkladık. Eğer akıl ederseniz. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz Allah'ın kitaplarının hepsine iman edersiniz. Halbuki onlar sizinle karşılaştıklarında iman ettik derler. Baş başa kaldıklarındaysa size duydukları kinden parmaklarını ısırırlar. Onlara kininizle birlikte ölün de. Doğrusu Allah gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilir. Size bir iyilik dokunsa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük geldiğinde ise, onunla sevinirler. Fakat siz sabreder ve Allah'tan korkup, onun emir ve yasaklarına uyarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Muhakkak ki Allah'ın ilmi, onların bütün yaptıklarını kuşatır. Hani bir sabah sen, Harp için müminlerin mevzilerini hazırlamak üzere evinden ayrılmıştın. Allah ise her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Allah sizden iki birliğin halini de işitip görüyordu ki, onlar dostları ve yardımcıları Allah olduğu halde, bir an bundan gaflet ederek dağılmaya yüz tutmuşlardı. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip, ona tevekkül etmelidirler. Muhakkak ki siz Bedir'de zayıf durumdayken Allah size yardım etmişti de muzaffer olmuştunuz. Öyleyse Allah'tan korkun ki O'nun yardımına şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere Rabbinizin gökten indirdiği üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, eğer siz sabrederseniz ve Allah'ın emirlerine karşı gelmekten kaçınırsanız, düşmanlarınız şu anda üzerinize gelecek olsalar bile, Rabbiniz size nişanlı ve alametli beş bin melekle indad edecektir. Allah size bu yardımı ancak sizin için bir müjde olsun ve kalbiniz tatmin olup rahat etsin diye yapmıştır. Nusret ve zafer ise, ancak izzet ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Allah, o kafirleri öldürüp esir almak suretiyle onların mühim bir kuvvetini yok etmek veya hezimete uğratıp perişan ederek umduklarını bulamadan geri döndürmek için size yardım etmiştir. Kullarımın tedbir ve idaresinden senin elinde bir şey yoktur ve sen onların inkarlarından mesul değilsin. Allah dilerse onlara tevbe nasip eder, dilerse zalim oldukları için onlara azap verir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini doğru yola eriştirip bağışlar, dilediğine de hak ettiği şekilde azap verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Faizi kat kat yemeyin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Bir de kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden korkun. Ve ey Müslümanlar! Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. Rabbinizden size erişecek bir bağışlanmayı ve cenneti kazanmak için yarışın ki, o cennetin genişliği gökler ve yer kadardır, ve takva sahipleri için hazırlanmıştır. O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini yutanlar, ve insanların kusurlarını affedenlerdir. Allah da iyilik yapanları sever. Onlar çirkin bir günah işledikleri, veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar ve günahlarını bağışlaması için O'na niyazda bulunurlar. Günahları Allah'tan başka affedecek kim vardır? Ve onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Güzel ameller işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Ey müminler! Uhud'da sizin başınıza gelenler gibi sizden evvel de nice hadiseler gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbetlerinin ne olduğuna bir bakın. İşte bu ayetler insanlara hakikati apaçık gösteren bir beyan ve takva sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir öğüttür. Gevşemeyin ve üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Eğer Uhud'da size bir yara dokunmuşsa, Bedir'de de o topluluğa bunun benzeri bir yara dokunmuştur. Biz o günleri insanlar arasında döndürür, bazen onun, bazen de bunun lehine çeviririz. Bu, Allah'ın hakkıyla iman edenleri ayırt etmesi ve içinizden bazılarına şehitlik mertebesini ikram etmesi içindir. Yoksa Allah zalimleri sevmez. Bunun bir hikmeti de, Allah'ın iman edenleri günahlarından temizleyip, münafıkları ayıklaması ve kafirleri böylece azalta azalta mahvetmesidir. Yoksa siz, aranızdan Allah yolunda cihat edenleri, ve bu yolda her türlü sıkıntıya göğüs geren ve sabredenleri Allah böylece ayırt etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Yemin olsun ki siz ölümle karşı karşıya gelmeden evvel onu istiyordunuz ve onu bekler olduğunuz halde karşınızda görüverdiniz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim gerisin geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir. Hiç kimse Allah'ın izni olmadıkça ölmez. Ölüm vakti tayin edilip yazılmış bir eceldir. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim ahiret sebabını isterse, ona da ondan veririz. Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Nice peygamberler geçti ki, Rabbine ihlasla kulluk eden birçok kimseler, onlarla birlikte savaştılar. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklardan yılmadılar. Zaaf göstermediler, düşmana da boyun eğmediler. Allah ise sabredenleri sever. Onların duaları da şu sözlerden başkası değildi. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki her türlü aşırılık ve taşkınlıklarımızı bağışla. Bize sebat ver ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah da onlara hem dünya nimetini hem ahiret mükafatının güzelliğini birlikte verdi. Allah iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız, sizi gerisin geriye çevirirler de, hüsran içinde küfre dönersiniz. Halbuki sizin dostunuz Allah'tır, ve o yardım edicilerin en hayırlısıdır. Onların şirkine Allah hiçbir delil indirmediği halde, Allah'a ortak koştukları için, biz o kâfirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Onların gidecekleri yerde cehennem ateşidir. Zalimler için ne kötü bir yerdir orası. Andolsun ki Allah size olan yardım vaadini yerine getirmişti. Siz o zaman kafirleri onun izniyle öldürüyordunuz. Ta ki Allah size sevdiğiniz zafer ve ganimeti gösterince siz yılgınlığa düştünüz. Resulullah'ın emri hakkında birbirinizle çekiştiniz ve ona karşı geldiniz. Sizden kimi vardır dünyayı ister, kimi vardır ahireti ister. Sonra Allah sizi imtihan etmek için mağlubiyetle yüzünüzü düşmandan çevirdi. Ve yemin olsun ki bu musibet sebebiyle sizi affetti. Allah müminler üzerinde ihsan ve kerem sahibidir. O vakit siz kimseye dönüp bakmadan dağlara doğru çekiliyordunuz. Resulullah ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Allah da sizi gam üstüne gamla cezalandırdı. Allah size verdiği bu musibet sebebiyle günahlarınızı bağışladı ki kaybettiğiniz şeylere de başınıza gelenlere de üzülmeyesiniz. Bunların Allah'ın rahmetine bir vesile olduğunu bilerek teselli bulasınız. Allah, sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra Allah, bu kederin arkasından size bir emniyet, bir uyku verdi de, içinizden ihlasla iman etmiş olanları o uyku verdi. Münafık topluluksa, kendi canlarının kaygısına düşmüş, Allah hakkında cahiliyet kafasıyla bir takım zanlarda bulunuyorlar. Allah'ın, Resul'üne artık yardım etmeyeceğini sanıyorlardı. Onlar "Emir ve idarede bizim de hissemiz olacak mı?" diyorlar. Sendeki ki emir bütünüyle Allah'ındır. Her türlü tedbir ve idare ona aittir. Onlar sana açıkça söyleyemediklerini gönüllerinde gizliyorlar. Aralarında diyorlar ki: "Eğer emirde bizim de payımız olsaydı buralara gelip öldürülmezdik. Sendeki ki siz harbe çıkmayıp da evlerinizde otursaydınız, üzerlerine ölüm yazılmış olanlar yine evlerinden çıkacak ve düşüp kaldıkları yere varacaklardı. Allah, gönüllerinizdekini intihan etmek ve kalbinizdeki iman ve ihlası şüphe ve günahlardan temizlemek için size bu musibeti verdi. Allah, gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilir. Muhakkak ki, İki ordunun karşılaştığı günde, içinizden geri dönen kimseleri, Resulullah'ın emrine muhalefet gibi hareketleriyle kazandıkları bazı günahlar yüzünden, Şeytan kaydırmak istedi. Fakat gerçekten Allah, Onların günahlarını bağışladı. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, Ve tevbe etmeleri için, Kullarına yumuşaklıkla muamele eder, Cezalandırmakta acele etmez. Ey iman edenler! İnkar eden o kimseler gibi olmayın ki, onlar kardeşleri herhangi bir sebeple yeryüzünde sefere çıkıp öldükleri veya Allah yolunda bir savaşa katılıp öldürüldükleri zaman, eğer onlar bizimle beraber kalsaydılar ölmez ve öldürülmezlerdi derler. Onlar böyle der. Allah da bu sözlerini onların kalbinde bir hasret olarak bırakır. Halbuki yaşatan da, öldüren de Allah'tır ve Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. Yemin olsun ki siz Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'tan size erişecek rahmet ve mağfiret öylelerinin dünyada toplayıp biriktirecekleri şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Yemin olsun ki siz ölseniz de, öldürülseniz de Muhakkak Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'tan bir rahmet eseridir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın, muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Allah'ın da onları bağışlaması için dua et. Ve işlerinde onlarla istişare et. İstişareyle karar verip azmettiğinde ise... Allah'a güven ve O'na tevekkül et. Şüphesiz Allah, kendisine tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez. Eğer O sizi yardımsız bırakacak olsa, O'ndan başka size yardım edecek olan kimdir? Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Emanete hıyanet bir peygambere yakışmaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet gününde hıyanetinin günahıyla birlikte Allah'ın huzuruna gelir. Sonra herkese kazandıklarının karşılığı eksiksiz verilir ve onlara haksızlık da edilmez. Ancak hıyanetlerinin cezasını görürler. Allah'ın rızasını arayan kimse, hiç Allah'ın huzurundan şiddetli bir gazapla dönüp de varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir dönüş yeridir o! Allah'ın rızasını arayanlar, Allah katında yüksek derecelerdedirler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür. Gerçekten Allah, müminlere içlerinden bir peygamber göndermekle bir nimet bağışladı ki, Onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan temizleyip hayra sevk eder ve onlara Allah'ın kitabını, hikmeti ve sünneti öğretir. Yoksa onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydi. Uhud'da sizin başınıza gelen musibetin iki misli zararı Bedir'de siz onlara verdiğiniz halde bu da nereden başımıza geldi diyorsunuz? De ki, o sizin kendi kusurunuzdandır. Muhakkak ki Allah'ın kudreti her şeye yeter. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen Allah'ın izniyleydi. Ve gerçek müminleri ayırt etmek içindi. Münafıkları da müminlerden ayırıp ortaya çıkarmak içindi. Onlara, Gelin, Allah yolunda savaşın veya müdafada bulunun denildi. Onlarsa, eğer gerçekten bir savaş olacağını bilsek, elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün küfre, imandan daha yakın idiler. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Allah ise onların gizlediklerini hakkıyla bilir. Savaşa katılmayıp yerlerinde oturan ve şehit kardeşleri için bizim sözümüzü dinleselerdi, öldürülmezlerdi diyenlere, sendeki eğer doğru söylüyorsanız haydi ölümü kendinizden uzaklaştırın Allah yolunda şehit edilenleri ölü sanma onlar Rablerinin katında hayat sahibidirler ve onun nimetleriyle rızıklanırlar onlar Allah'ın kereminden bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler arkada kalan ve henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerinin ahiretteki hallerini görüp sevinirler ve bilirler ki, Onlar üzerine hiçbir korku olmayacak ve onlar hiçbir üzüntüye uğramayacaklardır. O şehitler, Allah'tan kendilerine erişen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükafatla ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmediğini görmekle sevinirler yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve Rasulünün davetine uyanların mükafatını Allah elbette zayi etmez. Onlardan iyilik edip de vazifelerini hakkıyla yerine getiren ve kötülükten sakınanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara "Düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı. Onlardan korkun." dedikleri zaman ''Onların imanı daha da ziyadeleşti ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' dediler. Sonra da gittikleri yerden kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla döndüler ve Allah'ın rızasına eriştiler. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. İşte o şeytan sizi dostlarıyla korkutuyor.'' Siz onlardan korkmayın, benden korkun, eğer gerçek müminlerseniz. Küfre koşuşanlar seni üzmesin. İnkarlarının zararı kendilerinedir. Yoksa onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz kılmak istiyor. Onlar için pek büyük bir azap da vardır. İmanlarını küfürle değiştirenler, inkarlarıyla Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmazlar onlar için pek acı bir azap vardır. İnkar edenler, onlara mühlet verişimizi kendileri için hayır sanmasınlar. Biz onlara, günahlarını daha da artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Ahirette ise, onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Allah müminleri, şimdiki haliniz gibi, münafıklarla karışık bir şekilde bırakacak değildir. O, habisi temizden, ve münafığı mü'minden ayırıncaya kadar sizi imtihana uğratacaktır. Yoksa Allah sizi gaybtan haberdar kılarak, herkesin kalbindekini size bildirecek değildi. Ancak Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer de, gaybtan bazı haberleri ona bildirir. Siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve kötülükten sakınırsanız, sizin için pek büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütuf ve ihsanıyla onlara verdiği şeyde cimrilik edenler bu cimrilikleri kendileri için bir hayırdır sanmasınlar. Bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde ateşten halka olarak onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve sonunda ona döner, Allah sizin yaptıklarınızdan da hakkıyla haberdardır. Elbette Allah, o Yahudilerin, Allah fakirdir, biz zenginiz dediklerini işitti. Biz onların o sözlerini de, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de yazacak ve tadın bakalım o yakıcı azabı diyeceğiz. Bu, sizin kendi ellerinizle hazırladığınız azaptır. ''Yoksa Allah kullarına zulmedecek değildir. Bize bir kurban getirip de ateş onu yemedikçe bir peygambere iman etmememizi Allah bize emretti diyenlere, sen de ki, benden evvel size apaçık delillerle ve o söylediğiniz şeyle beraber peygamberler geldi. Eğer sözünüzde doğruysanız, neden onları öldürdünüz? Eğer seni yalanlayacak olurlarsa üzülme.'' Senden önce açık mucizeler, hikmet ve öğüt dolu sayfeler ve nurlu kitaplarla gelen peygamberler de tekzip edilmişlerdi. Her nefis ölümü tadıcıdır. Amellerinizin karşılığıysa kıyamet gününde size eksiksiz verilecektir. Her kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete konulmuşsa işte o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatıysa aldatıcı bir menfaattan başka bir şey değildir. Muhakkak siz malınızda ve canınızda musibetlerle intihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvaya sarılırsanız işte bu uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. Hatırla o zamanı ki Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara açıkça bildireceksiniz ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bu sözü arkalarına atıp onu az bir menfaatle değiştiler. Ne kötü şeydir o satın aldıkları. Yaptıkları kötülüklere sevinen ve yapmadıkları hayırla övülmekten hoşlanan kimseleri sakın azaptan kurtulurlar zannetme. Onlar için pek acı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında ve geceyle gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için Allah'ın varlık ve birliğine kudret ve rahmetine işaret eden pek çok deliller vardır. Onlar ki Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, daima Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Bunları boş yaratmadın, ey Rabbimiz derler. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem ateşinin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine koyarsan, onu muhakkak rezil etmişsindir. O zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Rabbimiz, bizi Rabbinize iman edin diye çağıran davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, sen de bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve bize iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip eyle. Rabbimiz, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiğin cenneti, ...ve ebedi saadeti bize ver. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Muhakkak ki sen... vadinden dönmezsin. Rableri de... ...onların dualarına şöyle karşılık verdi. Muhakkak ki ben... ...içinizden erkek olsun... ...kadın olsun... ...güzel bir iş yapan kimsenin amelini zayi etmem. Siz hep birbirinizdensiniz. Aslınız bir olduğu gibi... Amellerinizin karşılığını da eşit şekilde alırsınız. Dinlerini korumak için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, cihat edenlerin ve öldürülenlerin elbette günahlarını örteceğim ve elbette onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu Allah katından bir mükafattır, mükafatın güzeli de Allah katındandır. İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın. Onlar az bir nimetle faydalanırlar. Sonra da varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o! Fakat Rablerinden korkan kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalırlar ve Allah katından ziyafetlerle ağırlanırlar. Allah katındaki mükafatsa salih kullar için dünya menfaatinden çok daha hayırlıdır. Şüphesiz kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a da size indirilmiş olana da kendilerine indirilmiş olana da iman ederler. Onlar Allah huzurunda tevazu ve teslimiyet içindedirler. Allah'ın ayetlerini az bir menfaatle değiştirmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Muhakkak ki Allah pek çabuk hesap görür. Ey iman edenler! ibadette, musibette ve günahtan kaçınmakta sabırlı olun, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın, her an cihada hazırlıklı bulunun ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Nisa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir insandan yaratan Rabbinizden korkun ki, o tek kişiden eşini de yarattı ve o ikisinden de pek çok erkekleri ve kadınları türetip yeryüzüne yaydı. Onun adını vererek birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. Yetişkin çağa geldiklerinde yetimlere mallarını verin. Kendi helal malınızı size haram olan yetim malıyla değiştirmeyin. Onların malını kendi malınıza katmak suretiyle yemeyin. Şüphesiz o çok büyük bir günahtır. Eğer himayenizde bulunan yetim kızlarla evlenmek istediğiniz halde onların hukukunu gözetmek ve hakları olan mehirlerini vermek gibi hususlarda adalet edemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman size helal olan başka kadınlardan halinize göre iki, üç ve dörde kadar nikah edebilirsiniz. Eğer hanımlarınız arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sadece bir taneyle veya sahip olduğunuz cariyelerle iktifa edin. Bu, Adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar kendi rızalarıyla mehirlerinden bir şeyi size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Malı saçıp savuran ve kendini idare edemeyen sefihlere, Allah'ın size geçim vasıtası kıldığı mallarınızı veya onların sizin idarenizde bulunan mallarını teslim etmeyin. Fakat o maldan onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar tecrübe edin. Rüşt ve akıl sahibi olduklarını görürseniz mallarını derhal kendilerine teslim edin. Onların malını büyüyüp de elinizden alacaklar diye aceleye getirip israf ederek yemeyin. Yetimin velisi eğer zenginse kendi malıyla yetinsin ve yetimin malından sakınsın. Eğer fakirse, hizmetine bir ücret olarak, zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadar yesin. Yetimlere mallarını teslim ederken, bunu şahitler huzurunda yapın. Hesap edici olarak, Allah kafidir. Erkekler için, anne ile babanın, ve yakın akrabanın bıraktığı mirastan bir pay vardır. Kadınlar için de, anne ile babanın, ve yakın akrabanın bıraktığı mirastan bir pay vardır. Miras olarak kalan mal az olsun, çok olsun, onlar için takdir edilmiş birer pay vardır. Hiçbiri bundan mahrum bırakılamaz. Eğer mirasın taksimi sırasında varis olmayan akrabalar, yetimler ve fakirler de orada bulunursa, onlara da terek eden bir miktar verin ve gönül alıcı sözler söyleyin. Bir de o kimseler, Arkalarında zayıf ve küçük evlatlar bıraktıkları takdirde onların akıbetleri hakkında nasıl endişelenirlerse başkalarının arkada bıraktıkları çocuklar ve kendi himayeleri altındaki yetimler hakkında da aynı endişeyi taşısınlar. Onlar Allah'tan korksunlar ve dost doğru söz söylesinler. Miras bırakacak olanlara onların varislerini zarara uğratacak telkinlerde bulunmasınlar. O varisleri de kendi evlatları yerine koyup öyle konuşsunlar. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenlerse muhakkak ki karınlarına ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine girecekler. Allah miras taksimini size şöyle emrediyor. Size varis olan çocuklarınızdan erkeğe iki kız hissesi vardır. Çocuklar, hepsi kız olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kızdan ibaretse, ona mirasın yarısı verilir. Eğer ölenin çocuğu varsa, ölenin anne ve babasından her birine altıda bir hisse vardır. Ölenin çocuğu olmayıp da sadece anne ve babası onun mirasçısıysa, o zaman annenin hakkı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri de varsa, annenin hakkı yine altıda birdir. Bu hükümler, ölünün borçları ödendikten ve usulü dairesinde vasiyeti yerine getirildikten sonra kalan mal içindir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size menfaatçe daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bu yüzden de onlar arasındaki miras taksimini size bıraktığımız takdirde adaletsizlik edersiniz. Bu hisselerse Allah katından birer hak olarak size emrolunmuştur. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işini hikmetle yerine getirir. Ölen hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa hanımlarınızın bıraktıklarından size dörtte bir düşer. Bu hisseler onların borçları ödendikten, ve vasiyetleri yerine getirildikten sonradır. Sizin bıraktığınız mirasın ise, eğer çocuğunuz yoksa, dörtte biri hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa, hanımlarınız mirasınızdan sekizde bir alırlar. Bu hisseler de borcunuz ödenip, vasiyetiniz yerine getirildikten sonradır. Eğer ölen erkeğin veya kadının, çocuğu ve anne ve babası olmayıp da, mirasına amca ve kardeşler gibi kelale cihetinden konuluyorsa ve bir erkek veya kız kardeşi varsa onlardan her biri için altıda bir hisse vardır. Eğer o kardeşlerin sayısı bundan fazlaysa hepsi mirasın üçte birine ortak olurlar. Bu hisseler de ölenin borcu ödenip vasiyeti yerine getirildikten sonradır ki bu borç ve vasiyette Ölen kimsenin varislere herhangi bir zarar verme kastıyla hareket etmemesi gerekir. Bu hükümler Allah'tan bir öğüttür ve Allah her şeyi hakkıyla bilir ve kullarına hilimle muamelede bulunur. Ceza vermekte acele etmez. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederek onun koyduğu sınırları inkar edip aşarsa Allah onu da ebediyen kalmak üzere cehennem ateşine sokar. Onun için hor ve hakir edici bir azap vardır. Kadınlarınızdan zina etmiş olanların aleyhine sizden dört şahit getirin. Şahitlik ederlerse Ölüm onlara erişinceye veya Allah onlar hakkında bir hüküm indirinceye kadar onları evlerinde hapsedin. Sizden zinayı işleyen erkek ve kadının ikisini de sözle veya fiille eza vererek cezalandırın. Eğer tevbe edip ıslah olurlarsa artık onlara eziyet etmeyin. Muhakkak ki Allah tevbeleri çok kabul edici, kullarına çok merhamet edicidir. Allah katında makbul olan tevbe, o kimsenin tevbesidir ki, onlar cahillik edip, kötülük işlerler de, çok geçmeden pişman olup tevbe ederler. İşte onların tevbesini Allah kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işini hikmetle yapar. Yoksa Allah katında makbul olan tevbe, ömürleri boyunca günahları işleyip de, nihayet her birine ölüm gelip çattığında, ben şimdi tevbe ettim diyenlerin veya kafir olarak ölenlerin tevbesi değildir. Öyleleri için biz acı bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Kadınları, ölen kocalarının mirası gibi görüp, onlara zorla varis olmanız size helal değildir. Boşamak istediğiniz kadınları da, Onlara verdiğiniz mehirden birazını kurtarabilmek için sıkıntıya sokmayın. Ancak onlar apaçık bir fuhuş işlemişlerse bu müstesnadır. Onlarla haklarını gözeterek ve güzellikle geçinin. Eğer siz onlardan hoşlanmayacak olsanız bile olur ki sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah pek çok hayır yaratır. Yine de hanımınızı boşayıp, ''Başka biriyle evlenmek isterseniz, evvelki hanımınıza yükler dolusu mehir vermiş olsanız bile, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Onu hanımınıza iftira ederek ve apacık bir günahı yüklenerek alır mısınız? Verdiğiniz mehri hanımlarınızdan nasıl alırsınız ki, siz birbirinize o kadar yakın oldunuz, karı koca olarak o kadar hukukunuz geçti.'' Ve onlar nikah sırasında sizden haklarını koruyup gözetmeniz hususunda kuvvetli bir ahit almışlardı. Babalarınızın nikahlamış olduğu kadınlarla da evlenmeyin. Ancak geçen geçmiş cahiliyet devrinde kalmıştır. Şüphesiz o çok büyük bir hayasızlık, iğrenç bir adet ve pek kötü bir yoldu. Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı. Anneleriniz... Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız, eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikahlamakta size günah yoktur öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçmiş olan müstesnadır. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.''